صل علىك الله يا خير الورى تعداد حبات الدمل واكثر صل علىك الله ما غيث هما انقس السهول وبالجبال وبالقرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام وَعَلَىٰ ve وَصَعَبِهِ اَجْمَعِينَ Allah Tebarek ve Teala mübarek Ramazan Şerif ayını bizlere bir ikram olarak, bir hediye olarak, bir bahşiş olarak lütfetti. Şimdi Ramazan Şerif'in birçok faziletlerinden faydelenmek için ne amel etmemiz lazım geldiğini ve nelere riayet etmemiz, nelere dikkat etmemiz lazım geldiğini ve Ramazan Şerif'in tabii şefaati olduğu gibi şikayetinin de olduğunu ve biz şefaatinden yararlanmak isterken şikayetine maruz kalmamamız için neler yapmamız gerektiğini konuşalım bu gece, bu geceki dersimizde yani iftara kadar inşallah birkaç hadis-i şerif size yine rivayet edeceğiz. Tabii ki bizim derdimiz hadis-i şerif rivayet etmek. Biz ee, Kur'an-ı Kerim neyse, Sünnet niye odur? Kur'an da vahiydir, sünnet de vahidir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, ''Sakın sizin biriniz Kur'an bize yeter.'' demesin. Kur'an bize yeter diyen, insanları saptırmak istiyor. Çünkü Kur'an bize yeter e, lafı, doğru gibi görünen, hak gibi görünen batıl bir kelimedir. Kelime-i Hakkın yüridebiya batıl. Hak söz gibi görünüyor, batıl kastediliyor. Çünkü Kur'an bize yeter deyince hadislere bakmamak anlamındaysa hadislere bakmamak anlamındaysa bu ne manaya gelir? Namazın rekatı belli değil, zekatın nisabı belli değil, haccin farzı vacip belli değil. Hiççe belli değil anlamına gelir. Bu sefer dinle oynamak kolay gelir. Son i̇şte dinle oynayan ilahiyatçılar Kur'an'a bakalım derken dini dini oynatıyorlar. Sonra Kur'an'a da baktıkları yok. Çünkü Kur'an'a baksalar la ilahe illallah ve Resul. Allah'a itaat edin. Sonra Rasûl'e itaat edin. E, Rasûl'e itaat nerededir? Sünnetlerdedir, hadis-i şeriflerdedir. Ve ma teâkum rasûlu fe Kur'an'a baksalar, Rasûl ne verdiyse size alın. Bu ayetleri görürdüler. Ve ma neâkum anu Yasak ettiklerinden vazgeçin. E, bu ayetleri e, Kur'an'a bakıyorsun da Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah'ın seni havale ettiğini niye anlamıyorsun? Ve leû raddû iler rasûlî ve ilâ ölü l-emrî bir ihtilafa düştükleri zaman bir meselede tartıştıkları zaman işte helal mı haram mı serbest mi yasak mı karıştırdıkları zaman Resule müracaat etseler. Bak peki Resul sallallahu aleyhi ve sellem vefat etse ondan sonra alimlere diyor. Ülülemir alimlerdir. Bu ayet kerime de kesin. Yani yetki sahipleri, yetki sahipleri kimdir? Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sonra halifeleri hem devleti yönetip hem de alim oldukları için o zaman sorun olmadı. Ta Hz. Muaviye'ye kadar. Allah Hz. Muaviye olsun o soran. E, tabi Ömer İbni Aziz geldi bir daha. O alimler geldi hep başlarda. Hem Ülül Emir devlet yöneticisi anlamında oldular. Hem de fetva mercii oldular. Sonradan padişahlar alim değildiler. Yani işte... Emevi, Abbasi, işte, Memluki, işte Selçuklu, Osman falan Hani içtihat yapacak veyahutta kıyas yapacak, fıkıh açıklayacak ilimleri olmadı. İlimleri ol olmadığı için ilmi var. Şimdiki müftülerden alimdir Fatih Sultan tabii ki. Şimdiki Diyanet Reisinden alimdir Yavuz Sultan Selim. Ona hiç şüphem yok. Ama e, tabii ki Şeyhül İslamlık makamı gibi bir ilmi faaliyet içinde değildiler. Bundan dolayı da ee, devlet yöneticiliği ile kadılık makamı Şeyhülislamlık meşihat ayrıldı. Ama ilk dönem sahabe-i kiram Hulefai Raşid'inde ikisi birdi. Hem devleti yöneten hem de fetvayı da veren aynı zat idi. Çünkü aleyküm sünneti ve sünneti Hulefai Raşid'i. Sadece benim sünnetime sarılmakla yetinmeyin. Halifelerimin yani dört halifemin sünneti de benim sünnetimdir. Tirmizi hadisinde geçer. O zaman ne oldu? Yani Kur'an-ı Kerim ne kadar bağlayıcıysa Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri o kadar bağlayıcıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri ne kadar bağlayıcıysa dört halifenin sünnetleri o kadar bağlayıcıdır. Bu hadis-i şeriften dolu. Ama dört halifeden sonrasına diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Dört halifede yani Hazreti Ali efendimizle bitiyor işte. Bir de Hazreti Hasan Efendimiz altı ay kadar yapmıştır. Bu noktada onların efendim, e, sünnetleri aynı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünneti gibidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetleri aynı Kur'an gibidir. Çünkü neden? E zaten Resulullah'a güvenmiyorsak sallallahu aleyhi ve sellem o zaman Allah'tan getirdim dediği ayetlere de güven kalkar. Çünkü ayetlerin meleği görüp sen almadın ki. Allah'ı da görüp konuşmadın ki. O zaman Kur'an dediğine inanıyorsun da Allah bunu emretti, yasak etti dediği hadislere nasıl inanmazsın? O zaman demek ki bu, bu kişinin güvenilirliği yok ve hatta buna sözlerinde yalan olabilir, yanlış olabilir. E o zaman Allah'tan getirdim dediğinde de yalan yanlış olabilir. Eğer güvenilir bir insansa ki kafirler bile Muhammedül Emin diyorlardı. Ebu Cehil bile Emin diyordu, güvenilir diyordu. Ya sen Ebu Ceyil'den daha mı beter bu ilahiyatçılar? Ne biçim oldu bunlar ya? Bazılarını kastediyorum, hepsini değil. Azlarını tenzih ederim. Ekalli kalil. E Birçoğu hadislere falan çarpı koyuyor, çizgi koyuyor, bir şeyler koyuyor. Allah da onlara tabi Çarpı koyuyor. ayrı dava. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzüne nasıl bakacaklar? Nasıl şefaat isteyecekler? Kur'an'a bu eden nasıl can verecekler? Niceleri can çekişiyor şimdi can veremiyorlar. Ya suratları Allah muhafaza. Teccala dönmüş. Ölecekleri zamanda suratına baksan korkarsın. O hale geliyorlar ölürken. Kirpiye dönmüşler bazıları. Ya Rasulullah sünnetine, hadis-i şeriflerine, şerata, Kur'an'a, sünnete böyle bir e, zararı Papazlar, hahamlar veremediler bu zamana kadar. Onun için çok dikkat edin. Bu çocuklar İmam Hatip'e verirsin. Hocalar İslam oğlucu çıkar. Bozuk bozuk şeyler anlatırlar. Sahabeye hakaret ederler. Resulullah'a hakaret ederler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Neler ediyorlar bunlar? İlahiyatta bu kafada adamlar var. Progreside bu kafada adamlar var. Allah şerinden muhafaza etsin. Ramazan şerif hürmetine şerlerinden emin etsin. Bu milletin dinine imanına kastettiler. Bu milleti şiileştirmek için, vehabileştirmek için, ellerinden gelen gayreti mutezileci yapmak için, ellerinden gelen çabayı sarf ediyorlar. Bir kişiyi eli sünnetten ayırmak için ne paralar sarf ediyorlar. Biz de bu kadar sohbetleri millete duyurmuyoruz. Bir kişiyi eli sünnete döndürmek için gayret göstermiyoruz. Kumanda elimizde, kanal önümüzde zıp, zıp oraya buraya zıplarken bir kişiye mesaj çekmiyoruz, telefonu açmıyoruz. Allah için dinleyin, dinletin. Bir sohbet demiyoruz. Biz ne cevap vereceğiz Allah'a, Resulü'ne? Celle Celaluhu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şimdi, hadis-i şerifleri rivayetlere devam edeceğiz dedim. Niye dedim? Çünkü bu hadis-i şeriflerle biz yolumuzu görüyoruz, hidayet buluyoruz ve Kur'an'ı anlıyoruz. Hadis-i şerifsiz Kur'an anlaşılmaz. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ ذِكْرًا لِتُبَيِّنَ لِنَّاسِ مَا Habibim biz sana bu zikri, bu övdü bu nasihati, bu Kur'an'ı niye indirdik? Onlara ne indirildiğini insanlara açıklayasın için. Bak, açıklamayı kime verdi? Kur'an indirdik, herkes anlar zaten demiyor. Ya ne buyuruyor? Sen açıklaman için biz bu Kur'an'ı indirdik. Sen açıklayacaksın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübeyyindir. Beyan edicidir, mübindir. Açıklayıcıdır. Onun, o neyle açıklayacak bize şimdi? Hadis-i Şerifler önümüzdedir, elimizdedir. Yüz binlerce Hadis-i Şerif var kitaplarımızda. Yüz binlerce. Sen nasıl bu kadar Hadis-i Şerif'i göz ardı atıp da Müslüman olacağını zannediyorsun. Şimdi, Ramazan Şerif'in faziletleri tabii çok. Bu faziletlerle ilgili ve alakalı olarak, efendim, Bir yandan faziletleri konuşuyoruz ama Faziletler Tarafı e, Önemli Bir de ne var Bir de esas mesele Korumak meselesi devamlı Onu söylüyorum Yani nasıl koruyacağız Ramazan şerifi nasıl muhafaza edeceğiz Mesela ibadetlerde kolaylık hasıl oldu İbn Abbas radıyallahu anhu'dan rivayet edilen hadis şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyuruyor. Yakulullah Teala fi evvel laylati Ramazan Allah Teala Ramazan'ın ilk gecesinde buyuruyor. Ya Cibril ey Cibril ihbit ila al-ard fasfite maradate ash Çabuk dünyaya in. Ramazan ilk gecesi başlıyor. Azgın şeytanları bağla ve gullevu fi aghlal bu kavlarla, tasmalarla bu kağıla sümbek zümfü sonra denizlerin dalgalarının arasına salla. Şimdi okyanusların dalgalarında boğuşuyor şeytanlar. Kebermek de kebermezler. Bine lazımlar. Ramazan bitince dönecekler tabi. Hatta la üşşüü ala met Muhammedin, Habibi sallallahu aleyhi sallam. Peyhaküşü Abul İmamdırıvat Münsiriyyet terkib terıvat ediyor bu hadis şerifi. Sevgilim. Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ümmetlerinin orucunu teravihini bozduramasınlar. 13'ün tabii ki bir kişi bozdu, iki kişi kaydı, beş kişi caydı. Bunlar önemli değil 3-5 kişiyle efendim yani ümmete taluk etmez. Cumhur ümmet ümmetin ekseriyeti şu anda 2 milyara yaklaşmış. Tabii Şiisini ve Habisini, Mutezilesini, yani cılkını çıkarırsak bir buçuk milyar yine kalır eli i sünnet herhalde. Evet, sevgilimin ümmetinin oruçlarını ifsat etmesinler. Edemezsinler. Onun için onları bu kavla tasmalı. Şeytanları asalla denizlerin dalgalarına at boğuşsunlar. Bu ne büyük rahmettir ve kolaylıktır. Çünkü bu rahmeti niye yapıyor Mevla Teala? Yine hadis-i şerifte Ahmed İbni Hanbel rivat ediyor ve yusuf ve duvi meradetü azgın şeytanlar ramazanda zincirlenir. Fıla yıxlusun efî ilamakan ve yıxlusun efî Ramazan şerifin dışında e, yaptıkları, efendim e, yapabildikleri, vesvese verebildikleri alanlara giremesinler. Yani ramazanın dışında e, neler yapıyorlar millete ne vesveseler, efendim ne sıkıntılar veriyordular. Ramazan'da bunu yapamazsınlar. Ramazan-ı Şerif'te böyle bir kolaylık Mevla Teala murad etmiştir. İşte bu bize rahmettir. Ama insan şeytanları durmuyor. Uyuşturucu baronları durmuyor. zinacı efendim millete zina pazarlayanlar durmuyor. Efendim internetten ifsat edenler durmuyor. İnsan şeyatînü lins teğlibu şeyatîne'l cin. İnsan şeytanları cin şeytanlarına bile galip gelir. Minel cinneti vennaz. Şeytanlar iki kısımdır. Cinden var, insandan var. E şimdi cinler bağlandı. insanlar. efendim biraz televizyonlarda bakıyorum. Eskisi gibi eli i sünnet dışı adam pek azaldı biraz. Yani konuşmacılarda ekseriyet biraz güzel. Eli i sünnet, ben de diye yapa yapa herhalde milletin adını teşrif ettim. Dün yine haber çıkartmış o Mehmet okuyan. Ya Meryem validemize çift cinsiyetli deyip iftira eden adamı televizyonda konuşmaya mecali mi var ya? Bu adam suratına konuşur, bakılır mı ya? Millete kimi dinletiyorsunuz be adamlar ya? Bir Ehli sünnet Müslüman mı bulamadınız ya? İnkar ediyor ayetleri, hadisleri adamda. Ya adam profesör oldu diye, ilahiyatçı oldu diye. ayet hadis hadisi inkar ediyor ya. Rabbin ben dişi doğurdum diyor annesi. Kur'an'da Meryem validemizin dişi olduğu ayetle sabit. Adam demez mi ki erkeklik hormonları da var. Cık. Hem de baya yani. Kendi kendine döllenecek kadar. Öyle hormon, hormonel değil yani. Kendi kendine döllenecek kadar yeter ki mucizeye milleti inandırmasın. Allah babası çocuk yaratamaz diye Allah'ın kudretini inkar etmek için adam böyle bir şey yapıyor ya. ya bu adamlar dinledim mi ya? Onun için Mevla bize merhamet ediyor. Mevla bize bu mübarek Ramazan-ı Şerif vasıtasıyla şeytanları bağladı. Şimdi biz insan şeytanlarından kendimizi saklayacağız. Sakınacağız, kollayacağız. Yani eli sünnet dışı adamları asla dinlemeyeceğiz. Bir ne diyor bir bakayım? Ne diyor bir bakayım olmaz. Helak olursun hele batarsın ya sen ne diyor olur mu? Ne diyor? Şirk söylüyor, küfür söylüyor, nifak yapıyor. Ya bu adamları dinleyip helak mı olmak istiyorsun be adam sen ya? Burada ehl sünnet kanallar bulmuşsun. Hak üzere konuşuyoruz. Doğruyu o kitabın ortasından anlatıyoruz. Ne kaşınıyorsun ya? Aman yoldan ayrılmayalım arkadaşlar. Ahiretine azaplarına tahammül edilmez. Ve dayanılmaz. Bir daha şansımız yok. Geri dönüşümüz yok. Öldükten sonra tevbe kapısı kapanıyor. Telafisi yok. Tedariki yok. Atlayıp zıplamayalım. Zıp zıp zıp. Durdum bir kanalda dinle işte burada. Sohbet var. Kaç tane hoca sohbet yapıyor. Mübarek adam. Neyine ne yetmedi bu kadar hocaya? Neyine yetmedi? Ne arıyorsun sen? Gidip de helak mı olmak istiyorsun? Biri dinleyeceksin kader yok diyecek. Biri alın yazısı yok diyecek. Biri cennet cehennem yok diyecek. Biri dirilmek yok diyecek. Biri efendim e, para ver oruç tutma diyecek. Böyle söyle, Böyle fetvalar verdi bu adamlar ya. Ne yanlış yanlış işler ettiler. Nerede bulursun el üstüne üzere konuşan? Var. Azdır. Allah o ağızları buldursun. Onlardan ayırmasın. Amin. Şimdi Ebu Muhammed el-Bahili ve vasilete binil eska'i ve abdillah ibni büsrin radıyallahu teala. Anladım. Üç tane sahabeden geliyor bu rivayet. İsmail İspani et tergib. Hafız müjri değil. Bir de İspani'nin tergibi var. Bu hadis orada geçiyor. İmam Süüthi de Eddürül Mensur'da alıyor bunu. Bu hadis-i Ravilerinden Ebu Umame Hazretleri var bir. Vasile İbn Eska radıyallahu hazretleri var 2. Abdullah İbn Bişr radıyallahu var üç. Üç tane sahabeden bu rivayet geliyor. En en ne semiu sallallahu aleyhi ve Efendisini şöyle buyururken işittiler. Bizzat kulaklarıyla duydular. Kainatın Efendisi ne buyuruyorsa haktır ve gerçektir Kur'an-ı Kerim gibi bize doğru haberler veriyor. Kur'an-ı Kerim'den aynıdır, kaynağı aynıdır, hepsi vahye dayanır, Allah Teala'nın vahyinden ve ilhamından ve ilim ilimlerinden. Şimdi bize alakadar eden hadis şerife başladık. Mensane nefs-eu, her kim canını korursa ve din dinini korursa fişer Ramazan Ramazan ayında. Dikkat edin. Şimdi canını korursa bu e, kavgadan çünkü birçok adı şeriflerde Ramazan ayında kavga edilmemesi kürültü patırtı çıkarılmaması efendim insanlarla e, kendinizi tehlikeye sokacak şekilde muhataplık yapılmaması oruçlu hali insana sinir verebilir açlık ve susuzluktan dolayı insanlar normalden e, farklı tavırlar sergileyebilir e, onun için e sigara içemeyenlerin kafasına vurur... ...çok fena... ...hakikaten insanı kavga edecek, dalacak şekilde... ...öyle bazıları vardı... ...millet mesela camide derlerdi... ...aman falanca geliyor herkes kenara çekilsin... ...neden sigara başına vurdu derlerdi... ...iftardan sonra adam pamuk gibi olur... ...ama iftara kadar barut gibi olur... E ...bu 13 gün insan canını koruyacak... ...Ramazan ayında... ...ne demek canını koruyacak... ...hepsini muhafaza edecek... ...haramlardan, günahlardan... Ondan sonra kavgalardan, gürültülerden çok da gezip dolaşmakta iyi değil yani. Ortalıkta çok gezersen bela'dan kaçmak zor olur. Memleket barut fıçısına dönmüş. Canlı bomba dolmuş. Terörist eşkıya dolmuş. Ahlaksız insanlar dolmuş. Yani bu zamanda canını korumanın en güzel yolu da kenara biraz çekilmektir yani. Eğer gahi Selamet derken ares demiş. Selamet arıyorsan kenardadır demiş yani. Kenarda dur demiş yani. Şeyde çok yani tamam kar edeyim, e, efendim, görüşme yapayım, sosyal olayım, e, şunu yapayım, bunu yapayım midir ama bederyâ dürri menâfi' bi şumâresd eğer gâhi selamet derken aresd Bu farsçadır. Zaten sonunda est geldi mi? Anlayın ki Farsçadır yani Biliyor musun adama demişler Farsça biliyor musun Biliyorum demiş ne kadar biliyorsun konuş bakalım Demişler dünya döneres Möneres, Keneres demiş yani sonlarına Esti getir Arapçada da Arapça biliyorum Diyor ya kalem diyor el kalem Kitap el kitap Burada tutturdu kalemle Kitap Arapça olduğu için ama masaya dedi El masa Halbuki el masa, el masa el masa deniyor Yani pırlanta el masa deniyor Arapçada. böyle bildiğimiz masaya Masa denmez Arapçada. da onun için başına ne, neyin başına el koyarsan Arapça olur mu ya? Delimizsin sen. Farsçaya da neyin sonuna est koyarsan Farsça olur mu yani? <gülüyor> Olmaz ama işte. Ya siz benim okuduğumdan anla, anladınız yani Farsça olduğunu. Her şeyi ayet hadis zannetmeyin. He? Eğer diyor, deryada, denizde, okyanusta diyor ne kadar menfaatler var. Sayısız inciler, mercanlar, balıklar. Efendim e, ne diyeyim sana? denizin diplerinde neler arasan bulunsun belki de. Faydaları sayısızdır. Ama sen yine de kurtuluş istiyorsan bir fırtına çıkar, bir patlar dalgalar içine boğulursun. Gemine de güvenme. Daha, daha koca gemiyi deniz ne yaptı? Efendim dalgalar, fırtınalar ne yaptı? Yavruların en büyük gemisini. Daha denizde ölüm yok dediler. Ondan sonra vurdular kayaya tostadlar. Titanik miydi? Titanik miydi? Ha onun için sen diyor yine de denize güvenme. Eğer denizin ııı ee, Azaplarından korunmak istiyorsan kenarda, kenara geç, kenara. Sahile çık diyor. Onun için şimdi dinini korumak ve canını korumak. Canını korumak, işte dediğim gibi afetlerden, musibetlerden, felaketlerden, günahlar, haramlar en büyük bela. canı batır ahiretini yıkar. Orucunun sevabını bozdurur, iptal ettirir. Hadis-i şerifte. Hamzun yufattırına sahip. Beş şey oruçluyu iftar ettirir. Halbuki fıkha göre orucunu bozmaz. Bu ne demektir? Sevabını iptal ettirir. Yani kaza kefaret gerekmez. Orucunu tuttu, borcunu düştü ama sevapları gitti. E bu kadar gün, bu kadar saat e aç susuz duruyorsun, yorgun kalıyorsun da bunu sevap almak için, Allah'ın rızası kazanmak için yapıyorsun. E bunu iptal ettirdikten sonra neye yaradı? Yan gelirleri gitti, sevapları gitti, mükafatları gitti. Elkezi bu. Başta yalan gelir. Bir adam oruçluyken bir yalan söylediği zaman daha o gün orucunun hayrını göremez. E ben bir yalan konuştum şimdi. Boşuna bari oruç tutmayayım. Gideyim bir karpuz yiyeyim. Ya böyle bir, bir saçmalık olabilir mi? Ben şimdi öyle mi dedim sana? Yalan konuşmak orucu bozmaz dedim. Fıkha göre orucu bozmaz. Kaza kefaret gerektirmez dedim sana da. Sevabını bozdu. Sen borcundan kurtuluyorsun. Ama dünya kadar mükafat alacaktın. Hepsi gitti geri. Yalan konuşmanın çok büyük belası var. Geçen sohbetlerde de konuştuk. Olmayan bir şeyi konuşma. Olan bir şeyi olduğu gibi konuşursan konuş. Ters bir şey anlatma. Bir şey katma. Anlatırken illa bir şey katıyor ya. Niye yorum katıyorsun? Ben böyle düşünüyorum. Böyle anladım bu mesele ayrı bir şey. O yorumdur. Ama böyle oldu diye anlatırken yorum katma. Oldu diye anlatıyorsun, olmadı. Olmadı diye söylüyorsun oldu. E yalan oldu. Senin orucun da yalan oldu işte. Orucun gitti. Cevabı gitti. Vel kıybetu kıybet. Yani bir Müslümanın ardında hoşlanmayacağı laflar sarf etmek. Çok yapıyoruz bunu. Devamlı iki kişi bir araya gelsek kıybet ediyoruz. E bundan dolayı işte El-i kitabında bir dua öğrettimse, tüm Dün beyan ettim. El-i kitabında adam duymadıysa üzülmemiştir. Üzülmediyse de hiç olmazsa onun mağfireti için dua ederek bir şekilde gıybet ettiğin kişiye affını isteyeceksin. Keffaratul gıybeti el-istiğfarlime nihteptem. Kimi gıybet ettiysen onun affını isteyeceksin. Onun da bir duası var yani. Bize öğretilmiş, büyüklerimiz tarafından. Tamam, amma ve lakin işte oruç kalkanını deldirdi, deldirdi, sevabını iptal ettirdi. Ve ne mimetli söz taşımak, kovuculuk derler, laf taşımak. Burada bir şey duyar, hemen gider, o tarafta anlatır. Ondan dolayı oradaki insanlar burada konuşanlara anlara kızarlar. Vay anasını benim arkamdan böyle mi demiş, o benim hakkımda böyle mi düşünüyormuş falan fişman, girdi birbirine kabileleri aşiretleri birbirine sokarlar. Laf taşıyanlar ordular arasında harp çıkarırlar ya. Şimdi zaten laf taşıma için oradan oraya gitmek lazım değil. Eskiden burada duyduğunu kalkacak gidecek ta öbür tarafa öbür mahalleye öbüre ve komşuya falan anlatması lazım. Bayağı mesai sarf etmek lazım. Şimdi telefon elin altında. Hemen burayı kapatır kapatmaz nefes almadan öbür tarafa arıyor. Senin için neler dedi biliyor musun? Anana şöyle dedi babana böyle etti. Cık. Ya ne laf taşıyorsun be adam ya. Nice karı kocaları bu yüzden ayırdılar. Nice yuvaları bu yüzden dağıttılar. Nice evlatları anadan babadan mahrum ettiler. Bu söz taşımanın belası yüzünden. Ne ocaklar battı ne ticaretler battı. Ne ortaklar birbirinden ayrıldı. Ne ortaklar. Halbuki orada konuşulan orada kalaydı. Burada konuşulan burada kalaydı. Bu laflar taşınmayaydı yuvaları, işleri, güçleri devam edecekti adamların. Bu ne büyük ifsattır. İnnallâhu. Allah fesat çıkaranları sevmez. fesat. Allah bozgunculuğu sevmez. Düzgün giden işi bozuyorsun. Bozmaya çalışıyorsun ya. Ya yapma be Müslümansın. Oruç tutuyorsun. Allah'a inanıyorum diyorsun. Kabire inanıyorum. Cennet cehenneme inanıyorum diyorsun. Nasıl inanıyorsun? Birkaç gün sabret be adam ya. Bir tahammül et bir haramlara düşmeden. Bir ağzını açmadan, konuşmadan. Bir sus be. Men kana yuminu billahi vel Kim Allah'a ve ölüp dirileceği ahiret gününe inanıyorsa felle kul hayran evli yasmud. Ya hayır söylesin, vazetsin, nasihat etsin, ayet okusun, hadis okusun ya da sükut etsin. Yani sussun konuşmasın da konuşma. Konuşmamak da ibadettir ya. Ben bir hadis-i şerifte hatırlıyorum bunu. Ya yani, ben Samet'e deneyeceğim. Sessiz kalan, süküt duran kurtulur. Bu da hadis-i şeriftir. Zaten meşhur atasözlerine selamet-ü sükü, sükut-ül lisan, insan. Dilin sessiz kalması insanın başının beladan kurtulmasıdır. Konuştukça başın belaya sokarsın. Konuştukça. Millet o seni dinliyorlar. Oralardan ne manalar çıkarıyorlar acaba yarın senin aleyhine kullanacaklar biliyor musun? Sen orada milleti güldürüyorum, sevindiriyorum. Aa neler biliyormuş, anlat biraz daha diye. Sana hava veriyorlar, gaz veriyorlar diye. Patlatana kadar konuşuyorsun. E dur sü Kim Allah'a ve ahirete inanıyorsa. Ya hayır konuşsun, ya sükut etsin. Sussun. Hiç konuşmasın. Yani hayır konuşulmayacaksa ne konuşma lüzum var? Ne acet var, niye konuşacağım? Başımı cehenneme atacak... Efendim kendime azaba sokacak lafları niye konuşacağım ya? Orucumun sevabı gidecek. Milletin kul hakkı üzerime geçecek. Bu ne olacak? Onun için beş şey oruçluyu iftar ettirir. Yani sevabını iptal ettirir. Oruç bozulmaz, sevabı bozulur. Yalan. Gıybet. Nemime. Laf taşımak, kovculuk. Telefonda, mesajla, bir mesajla adam karısından boşanır biliyor musun? Adama bir mesaj atarsın senin karını şu adamla görmüşler. Hadi astı var mı? Astarı var mı? Şahidi var mı? Beyineti var mı? Delili var mı? Yemini var mı? Hiçbir şey sormaz. Hemen gider karısına. Vay sen beni aldatıyorsun falan erifle. He? Hadi boşsun boşsun bilmem ne. kapı atar kapının dışına. Ya cihaz ağlar sızlar. Böyle bir şey yok. Yalandır, dolandır. Veya kadının yuvasını bozmak isteyen veya eskiden onu isteyip de alamamış olan, kocasından onu ayırmak için böyle bir bahaneler uydurur. Birine ayarlar, birine para verir. Bir iş ettirir. Kadının telefonunu bulur, ona mesaj atar. Kadının telefonda bir adam mesajı var diye. İşte canım seni çok seviyorum falan. Vay namussuz karı. Sen efendim, adam sana mesaj atmış. Yahu belki ta yanlışlıkla mesajlar geliyor. Benim telefonuma bile her dakika çiçek haftası, böcek haftası, evinizi boyalın 999 liraya diye mesaj geliyor. Siliyorum, siliyorum, canım çıkıyor. Benim telefonun eski sahibi herhalde neymişse bilmiyorum. Her dakika bir toplantıdan mesaj geliyor. Bir de bakıyorum, aa ulusalcılar, kemalistler, feministler, komünistler her dakika bir toplantısın. Allah Allah diyorum bu adam ne kadar faal adammış ya. Bana ne diyorum, silin şunu diyorum. Yine bir mesaj geliyor. E şimdi benim mesaja baksan bu hoca komünist dersin ya. Ya sen şimdi hemen mesaj geldi diye karının telefonuna bir adamdan, o kadın onu tanıyor mu acaba? Şimdi da herkes birbirinin telefonda cirit atıyor. Numaralar birbirine benziyor, karışıyor. Ondan sonra yanlışlıkla atıyor, arıyor. Bu adam seni niye aradı? Ya tanımıyorum diyor kadın. Araştırmadan, delil olmadan, şahit olmadan, zinada bile İslamiyet dört şahit arıyor. Dört şahidi de aynı anda görmesini şart koşuyor. Dört şahide çırıl çıplak ilişkinin tamamen çıplak halini görmesini şart koşuyor. Adam dese ya üstünde yorgan vardı ne yaptıklarını altında bilmiyorum. Halbuki karı koca değiller. Yine bile iftiradan 80 sopa yiyor o adam. Niye? Açıkken görmedi diye. Yani açıkken görsün demek istemiyor İslamiyet. Ama şahitlik yapmaya geliyorsan bu durumda gördüysen şahitlik yapmaya gel. Yoksa ben böyle gördüm aynı evden çıktılar. Aynı arabaya bindiler. Aynı yatakta görsen üstünde yorgan varsa bile çıplak görmedikten sonra şahitlik edemezsin fıkha göre. İslam bu işlerde bu kadar titizdir. İftira kapısını kapatmak için. Önüne gelen karısını kocasından ayırtmak için. Efendim insanı işinden gücünden etmek için basar bir iftira ya. Adam bu adam senin adamın gibi geçiniyor. Bunu senin düşmanınla gördüm. Dün gece çay içiyorlardı ulan vay benim kanlı bıçaklı düşmanım bu hem benim yanımda dolaşıyor ekmeğimi yiyor hem de gidiyor düşmanımla mı anlaşıyor hadi herifi içten atıyor ya adamın bir suçu yok bir şey yok belki yalan belki dolan belki iftira belki aynı lokantada da rastladılar lokantada çıkarken aynı anda çıktı mesela o senin yanında çalışan işçinle düşmanın olan adam ikisi de adam ama aynı lokantaya rastlar Allah Allah hemen bunu efendim haber mi yapmak lazım Hemen insanlara mesaj mı atmak lazım? Çok büyük belalar var arkadaşlar. Çok. Onun için Ramazan'da adam canını koruyacak. Sonra dini koruyacak. Beş şeyden sakınacak. Yalan, gıybet, kovuculuk ve yemin-ülkazibe. Yalan yere yemin. Vallahi beşe aldım diyor. Billahi ondan aşağı kurtarmaz diyor. Halbuki yediye bile kurtarır. Vay saattekar. Bir hıyar satmak için pazarda Allah'ın adını alet ediyor. Kurban oldum Allah'ın adını. Bütün dünyayı alıp satsan bile yalan yere Allah'ın adı kullanılır mı? Kul meta'ı dünya kalin. Dünyanın meta'ı tamamı e, fanidir ve azdır. Allah'ın adı şanı yücedir. Sen yüce Allah'ın ismi şerifinin yeminini nasıl bütün dünyayı bile verseler alet edemezsin. Sen iki kuruşluk mal için, 5 500 liralık, bin liralık kar için Allah'ın adına yalan yemin ediyorsun. Vay sahtekar vay. Bir de oruç düğüm diyorsun he? Sen orucun sevabı gitti. Ve nazarı bir şey Bir de şehvetle bakmak. Rast geldi, gözün aldı. Yolda gidiyorsun, direğe vurmamak için sağ sola bakıyorsun. Bir hani kadın gördün. Ya e orucun sevabı gitmez. Ama kötü gözle, şehvetle bakarsa Elûle aleyke ve seyanetû aleyke. Bir kere gördün böyle rastgele baktın. Yani o zaten kaçınılmaz oluyor. Onu başa baş gelir diyor. Günah yazılmıyor. Ama sen bir daha şu kadın köşeyi dönmeden bir daha bir bakayım şuna dediğin anda işte bu aleyhine yazılır. Orucunun sevabını bozdurur diyor. hadislerde şehvetle bakış şehvetle bakışta iblisin zehirli oklarından bir hançerdir ve sevabını iptal ettirir. Allah sevaplarımızı iptal ettirecek işlerden. Şu mübarek iftar saatlerinde cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Bir ara veriyoruz devam edeceğiz inşallah. Bismillah ve alhamdulillah ve ve ala seyyidina Resulillah ve ala Ali ve Evet, birinci bölümde beyan ettiğimiz üzere Ramazan şerifte nefsini koruyan, canını koruyan hadi şerif. Men sahane nefse ve dînev. ve dinini koruyan, dinini koruyan ne demek? İmanını itikadını koruyan, gözünü namhereme bakmaktan, kulağını şarkı türkü yalan gıybet dedikodu iftira dinlemekten, elini namheremle tokalaşmaktan. Ayağını haramlara, günahlara doğru adım atmaktan ve yürümekten, kalbini kötü düşüncelerden, aklını kötü niyetlerden vesaire vesaire. Kim korursa fi şehri Ramazan, Ramazan ayında kim canını ve dinini korursa, canını ve dinini korursa tam da tersine, Ramazan ayında cin şeytanları bağlanıyor, insan şeytanları sallanıyor. Salınıyor. Ortalığı dolduruyorlar. Televizyonlarda, açık oturumlarda, programlarda, özellikle tabi dini program. Şimdi her kanal dini program yapmaya başladı. Magazin, bilmem ne, şarkıcı, türkücü, herifler ömürleri adalarda modalarda geçiyor. Bilmem ne adası, bilmem ne adasında kim kime ne yaptı falan. <gülüyor> Ramazan gelince vaazı nasıl yattı? Bizim milletimiz ya sizin mideniz nasıl kaldırıyor ya? 21 saat lahım akan yerden bir saat süt aksa Kimse midesi alır mı o sütü? Almaz. Lale Gül gibi 24 saat süt akan kanal var. Bal akan kanal var. Sen gidiyorsun, efendim başka günler haramlar, günahlar, içki reklamları, kumarlar, fuhuşlar Ondan sonra kara erkek sarmaşlar, dolaşlar, ondan sonra Kur'an'a, sünnete, şerata, ümmete, eli sünnete, iftiralar programlarında çıkan programcılar tarafından ağız dolusu Kur'an'a, sünnete hakaretler olan kanallarda Ramazan'da program veriyorlar diye dinliyorsun ya. Sen ne midesi efendim müsait adamsın ya. Müsait iyi bir şey değil. Benim midem mesela müsait değil. Ben her şeyi midem almam. Helal belli aram belli. Ben niye pis bir şey ağzıma sokayım ya? O zaman kulağına da sokamazsın. Aklına da sokamazsın. Kalbine de sokamazsın. Dinini koruyacağın bu adam bu adam ehli sünnet midir değil midir? Bu adam doğru mu konuşuyor? Yanlış mı konuşuyor? Allah Resulullah'a inanıyor mu? Ahirete inanıyor mu? Ya vilayetçi geçinen bu adamların bir kısmı çıkıyor diyor ki cesetler dirilmeyecek diyor. Ben bunu Yaşar Nuri'den bizzat duydum ya diyor ki hapisteyken tabii bakıyım şimdi dinlemeye vakit yok da zaten konuşacak hali yok. Diyor ki mezara git bakayım diyor kemik mi kalmış un ufak olmuş diyor. O dirilir mi dedi? Yani tam Kur'an-ı Kerim'deki Ebu Cehil dedi ki men yuhil ve yaramiyim. Bu çürümüş kemikleri kim diriltecek? Bunu Ebu Cehil dedi ya. Ebu Cehil'in çürümüş kemikleri Allah mı diriltecek? Dediği gibi Bugün ilahiyatçı birçok profesör cesetlerin haşrını mahşere bedenlerin çıkacağını ikan ediyor. İlahiyat ilahiyat. Başkalarını söylemiyorum ya. Ya bilmem dünyanın en büyük gavur okulları var ya gavur. Papaz lisesinde bu ders verilmez. Hahan başıların okullarında Yahudi'nin başıların okullarında asla dirilmek yok denmez. Bizim ima, ilahiyatlarda İmaatib demiyor İmaatibe kadar inmedi ta, ta İmaatibe inmedi oş, ama ilahiyatlarda kırıla gidiyor cesetlerin haşrı yok. Neymiş ruhlar dirilecek. Ne dedi adam bir profesör? Cennette dünyada diğer dünyada. O ne demek istedi? Dirilmek yok işte. Daha anlatsana. Mustafa Öztürk işte tefsir profesörü. Her yerde konferans verdiriliyor. Kanal 24'te senelerce konuşma yaptı. Bu adam. Ben kulağımla dinledim. Kur'an'da dediği evrim teorisi var da demez, yok da demez. Anladın mı? Kur'an'da var da demez, yok da demez. Bu ne demek biliyor musun? Maymundan da gelmiş olabiliriz. Hiç fark etmez demekti. Ya nasıl işte Adem'den yarattım. Adem'i çamurdan yarattım. Sizi de Adem'den yarattım da. Evrimi mi kalmış? Direkt çamuru insan yaptım diyor da. Çamuru insan yaptım diyor Kur'an. Kalakin saksı gibi çamur böyle vuruyorsun, tok tok tok ötüyor. Ben bundan insanı yarattım diyor. Ol dedim oldu diyor. Kün fey gün diyor. Geçen gün işte o ne demiş duydunuz mu? Rasulüccadan duydum ben. Demiş ki kün fey gün ol dedim olur. Yok öyle yağma demiş. aa. Bana demiyor bunu Allah diyor. Allah demiş öyle ne kadar çalışıyor demiş ve Her an Allah bir iştedir gibi. Allah ne demiş ne kadar çabalıyor demiş. Tövbe ve Allah çalışır çabalar mı ya? Bak bak lafa bak lafa. Ya ben sana diyorum adam freni patlayınca peygamberde de durmaz. Peygamberin mucizesi yok. Onun bütün mucizeleri inkar etti. 4000 mucize var belki de. delal ve Nübüve kitapları dolmuş. Hepsini inkar ediyor bütün hadis-i şerifler. Onları bıraktım şirik. Sıra Allah'a geldi. Diyor ki. O Ol dede olur. Olur mu öyle şey? Yok öyle yağma demiş. Allah da demiş ne kadar çalışıyor demiş. Ben daha ne diyeyim? Ben daha ne diyeyim? Aziz bayındır. Allah ne bilsin senin kimle evleneceğini diyor. Allah bilmez ki diyor. Bu adam Süleymaniye Vakfı'nın başında bir zaman İstanbul Merkez Vaiziydi. Süleymaniye'de hatibiydi. Yakın tarihe kadar bu adam Diyanet'in fetvacısıydı. Fıkıhçısıydı fetvalara cevap veriyordu. Bu adam Allah bilmez diyor. Bütün internetlerde yazın çıkıyor. Sesi çıkıyor. Turun bu. Ben kiminle uğraşayım? Kime cevap yetiştireyim? Ramazan ayında kim dilini korursa Resulullah buyuruyor. E dilini korumak kolay mı? Papazı çıkartmıyorlar ki korunayım. Hahamı çıkartmıyorlar ki kaçınayım. Sakallı, makallı, kısa sakallı, orta şekerli falan... Hocayım geçinen doçent ve profesör unvanına sahip adamları çıkartıyorlar. Cübbeli, hurafeci, diplomasız biz doçent ve profesörlerle çalışıyoruz diye size bunları yutturmaya çalışıyorlar. Siz de aval aval böyle bakıyorsunuz dinliyorsunuz. Ramazan programları diye efendim dinden imandan çıkıyorsunuz. Haberinizde yok. Ehli sünnetten çoktan çıkıyorsunuz zaten de. Allah bilmez dediğin anda dinden de çıkıyorsun. Kader yok, alın yazısı yok deyince dinden de çıkıyorsun. Ya bu başı kapalı geçinen, sıkma baş modelli hanım kardeşlerimizden, hatta bazıları İslami gazetelerde, köşelerde de yazanlardan, isimlerini söylemeyeyim şimdi. Kadın olduğu için söylemiyorum, korkumdan değil. efendi bu insanlar... Ali şeriatı tutuyor. Ali Şeriatı Allah'a Celle Celaluhu iki yüzlü bir puttur diyen, canustur diyen adam ya. Ali Şeriatı'nın kabrine giderken Kabe'ye gider gibi heyecanlandım diyor kadın ya. Bu kadın İslami gazetede şu anda köşe yazar. Bunlar İslam oğlunu tutuyor ya. Bunlar İslam oğlunu tutuyor. Kader yok diyen amen tüyü inkar eden insan tutuyor. Başı açık belki affedersin bacağı da açık. Bini etekli kadın kız Ehli sünnet itikadında Başı kapalı hacıyım hocayım Geçinen zındık olmuş Ben sana söyleyeyim Hiç başı açık diye insanları horakır görmeyin Ben bir kadınla karşılaştım ee, Almanya'dan sohbetten dönüyordum Kadir gecesinde mi ne orada Frankfurt'ta sohbetim vardı 10 seneden fazla bu iş Uçakta bomboş idi ben de oturdum bir yere tabii ibadet ve zikir yapmaya çalışıyorum. Kadir gecesi ya. Ben her gece zikir yapan bir adam değilim ama Kadir gecesi falan olunca da bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Şimdi oturdum oraya. Kimse de beni konuştursun istemiyorum. O zaman da bu kadar meşhur değilim. Bu teke teklerden falan önce. Ya kadın da bana bakıyor ediyor falan. Yaşta tabii kadıncağız. Selamünaleyküm dedim. Baktım şey yaptı. Ben de tabii nasılsınız, iyi misiniz? Ben de ona nasılsınız, iyi misiniz falan. Ya dedi bir şey sorabilir miyim dedim şimdi kaldık bela. Yani uzun konuşursa şimdi zikrim kalacak. Bu yaşan Nuri hakkında dedi o zaman da tam popüler. Bunun hakkında ne diyorsun dedi. Eyvah dedim. Tipine aldandım başı açık diye ben de onu onun cemaatinden sandım. Tipine aldanmayın demek istiyorum. Başı kapalı zındıklar var. Başı açık hatta affedersin bacakları da açık. Bikini giyen eli sünnet insanlar var. Çünkü bu itikat ayrı bir şey. Kafa ayrı bir şey. Vücut ayrı, hareket ayrı bir şey. Amel ayrı bir şey. Tesettür ayrı bir şey. Tesettür amele girer. İtikada dahil değildir. Tesettüre inanmak itikada dahildir. Bir adam derse ki baş ötmek farz değildir. O kafir olur. Çünkü neden? Ayet var. İnanmak farzdır. Amel etmek tabi vaciptir, farzdır ayrı bir şey. İnanmadığın zaman Müslümanlıktan çıkarsın. Ama yapamadığın zaman ben utanıyorum, korkuyorum, i̇şte nefsime yenik düştüm dersin. Bir ameli yapamadın, namaz kılamıyorsun. Başını kapatamadın, ben buna kafir diyemem ki. Çünkü Kur'an demiyor, hadisler demiyor, ehl-i sünnet demiyor. Kafir diyen kafir olur. Başa açık diye kadına nasıl kafir dersin ya? Nice başı açık ehl-i sünnet insanlar var? Düzgün inanca sahip. Ondan sonra sen efendim... Ben de zannettim başı açık diye başı da beyazlamış yani. Kafası ispirin dağları gibi olmuş derler. Yani yaşlanmış da kafası açık ilgimi çekti? Dedim ne diyeyim ne demeyeyim şimdi dedim bir konu açarsak uçaktan inene kadar bu sürer şimdi. Ben de duramam izah etmem gerekir. Dedim ki akıllılık ettim öyle bazı akıllılık ediyorum çoğu kere saflık ediyorum. Dedim ki sen ne düşünüyorsun dedim. Çünkü anlayayım ki bakalım nedir durum. Dedi ki bana sapıtmış dedi bu ya. Al benden de o kadar dedim. Helal olsun sana dedim. kadın caza Nereden anladınız dedim. Ramazan'da o zaman çok çıkıyordu bütün programlara 28 Şubat dönemi işte hep bunu çıkarıyorlardı falan. Yahu dedi kader yok alın yazısı yok dedi dedi. Ben dedi çocukluktan ezberlemişim bütün hocalarımız bize öğretti ve bil kaderi dedi. Kader var alın yazısı haktır dedi. Bu adam nasıl dedi alın yazısı yoktur makdur diyor. Bir de profesör olmuş dedi. Bu amentü inkar ediyor dedi. E gidi dedim. Hanım kardeşim hanım ablacığım dedim. Birçok dedim bazı dedim müftüler vaizler var. Şu anda senin kadar imanları da yoktur. Senin kadar da şuurları yoktur. Helal olsun sana dedim. Kadına ne diyeyim ya başını kapat bile diyemedim ya. İmanını o kadar kuvvetli gördüm ki. Şu anda vaizlik yapan. İstanbul kürtlerinde veya müftülük yapan, kadrolu müftülerden kaderi alın yazısını inkar eden var. Biliyor musunuz? Müftülükte azdır, müftülerde azdır, diyanette azdır. İlahiyatta boldur. Bolca bulunur. Kader diye bir şey kalmamış. Alın yazısına inanan yok ya o. Gecen o Şaban neydi? Düzenli miydi, düzlü müydü? Ankara ilahiyat, ilmi kelam, ilmi kelam itikat demek. İlmi kelam dalı başkanı çocuk öldü diye dedi eceliydi kaderiydi oğlum böyle bir şey dedi ya. İşte anasını babasını teselli etmek için öyle şeyler konuşuyoruz konuşuyoruzlar dedi. Anasını babasını teselli etmek. Için. Bu kadar rahat hadis ne olacak? Kullen yusui Allah bize ne yazdıysa başımıza ancak o gelir. Habibim böyle söyle diyor Kur'an. Allah yazdı diyor işte da. Yazmadığı başına gelmez. Çocuğunun da başına gelmez. Karının da başına gelmez. Arabanın da başına gelmez. Her şey yazıyladır. Biz her şeyi kaderle halik ettik, yarattık. Allah buyuruyor. E sen nasıl alın yazsın, inkar ediyorsun ya? Vah vah vah vah. Bunları dinleyen dinini koruyamaz. Ramazan'da da bunlar çok çıkıyor televizyonlarda. Bolca bulunuyor, geziniyor. Aman siz adresten şaşmayın. Oraya buraya dolaşmayın. Müslümanken yavur olmayın Ramazan'da. 11 ayda Müslümanken Ramazan'da yavur olmayın yani. Ben size doğrusunu konuşurum. Kim Ramazan ayında canını dinini korursa, imanını muhafaza ederse, haramlardan günahlardan kendini korursa, Allah onu hurilerle evlendirir. Kadınsa, e kadınsa ona eşini verir. Kadınsa ona çok vasifeler verir, hizmetçiler verir binlerce hizmetçiler verir. Ve ataaf kasrım kusur cennet cennet köşklerinden bir kasır bir köşk verir. Dün gece neler okuduk ya? Bu gecede devam edeceğiz. Cennetteki nimetler hakkında bu gece savurda devam edeceğiz inşallah. Ve men amile kim Ramazan'da bir günah yaparsa. Namahrem eşevetle baktı, gıybet etti dedik. Odu yaptığı iftira attı. işte günah çok. Evrema mümini ama onu da söyleyelim. Hanım kardeşler oruç tutuyorsun, bacağı açık geziyorsun, bacağı açık geziyorsun. Bu da günahtır, bu da günahtır. Ramazan'da böyle bir günah yapan da da sevabın batıl olur. Orucun bozulmaz ama e, günahlardan sakınmak lazım. Evrama müminen bir muhtani, yahut bir Müslümana bir iftira takarsa, adamın yapmadığı şey yaptı diyor, kadının yapmadığı şey yaptı diyor. Yok zinat diyor, yok onunla gördüm diyor, yok seni kandırdı aldattı diyor kocasına, yok karısına diyor. Yuvaları yıkıyor işçileri işinden attırıyor milleti birbirine kattırıyor evşer ve müskel aramadan. ramazan ayında sarhoş eden bir madde içerse bonza içiyor hap içiyor haplanıyor esrar içiyor heroin kokain bilmem Allah muhafaza ahmetullah amele usneden Allah onun bir senelik kıldığı tuttuğu oruç namaz ümre yapmış açan bir senelik bütün amellerinin sevabını sildirir. bitti hap doldu gitti yapmayalım. Orucu muhafaza edelim ya. Allah ta bize ay korusun. İtte kuşe Ramazan Ramazan ayında günah yapmaktan sakının. O Allah'ın özel ayıdır. Calelehu hadiha şer'an teşbauna ve 11 ay verdi size. Doyuyorsunuz. İstediğiniz zaman yiyorsunuz, içiyorsunuz, Suylara kanıyorsunuz. Ve şer Ramazan şehrullah fehfazu fiyen Ramazan ayı Allah'ın önem verdiği, değer verdiği, orucunu farz ettiği, teravihini meşru ettiği, sünnet ettiği ve onda Kadir Gecesini tayin ettiği ve Kur'an'ı inzal ettiği çok özel bir aydır. Ramazan ayında kendinizi, nefsinizi, canınızı, uzuvlarınızı haramlardan, günahlardan muhafaza edin. Allah'ım şu iftar saatlerinde oruçlu ağızlar hürmetine kurban olduğum sana cümlemizi Ramazan Şerif ayında küçük günahlara düşmekten, büyük günahlara düşmekten muhafaza eleyip şu iftar saatlerinde istiğfarlarla meşgul olarak, zikirlerle meşgul olarak ve yazım yazım dualarını okuyarak. Büyük Allah'ın en büyük günahları ancak en büyük Allah affedebilir. Sensin Allah'ı mahveyle mağfiret eyle. Dualarıyla mağfiret olunan dostların zümresine ilhak ile, Amin ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve Ali ve sahib Teslimen Rabbil alemin. صل علىك الله يا خير الورى تعداد حبات الدمل واكثر صل علىك الله ما غيث هما وبالجبال وبالقرى